İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır, cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir.